Bu, defa, bu bir şekilde doluca Bu şekilde kime bu düşman bunu bir şekilde anlatmıştır. Ee, bu defa o ezberleyeceğimiz ayetlerle bunların kültünü inceleyeceğiz dedik. Bu hafta ezberlediğimiz ayet kelime de Allah Azze ve Celle diyor ki: ما يود اللذين كفروا من أهل ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم لا كتاب olan müşrikler ne de kafirler ne kitabe ahli olan kafirler ne de müşrikler size Rabbinizden bir hayır indirilmesini asla istemezler. Şimdi biz daha önceki derslerimizde de bu konuya değinmiştik tekrardan değinelim. Çünkü gerçekten İslam'ın hareketin bugün yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi de budur. Düşmanlığını tanımayan insan hiçbir zaman düşmanlığın tuzağından emin olamaz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminlerin düşmanlarını belirtmiştir. Bu ayet-i de gördüğümüz kitap ehli olan kafirler ve aynı zamanda müşrikler. Bunlar müminlerin ebedi ve ezeli düşmanı. Bunlar, ve bunlar asla Müslümanlar için bir hayır istemezler. Şimdi bu noktayı anlayan bir insan, yani bu noktanın üzerinde düşündükten sonra ha, demek ki benim Rabbim bana Kur'an-ı Kerim'de bir kaide öğretiyor. O kaide de nedir? Ne müşrikler ne kafirler? Müslümanlar için asla hayır istemezler. Bazı dönemlerde özellikle bizim aslımızda demokrasi adı altında müşrikler ve kafirler Müslümanlara bazı imkanlar tanıyorlarsa eğer Müslüman buna karşı çok teyaffuzda olur. Buna karşı çok uyanık olur. A demek ki mutlaka bunlar bizim için hayır istemiyorlarsa ya bununla bize bir karar vermek istiyorlar veya işin ucunda kendi çıkanları var. Bundan dolayı bize bu fırsatları ve imkanları tanıyorlar. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin genel kaidesine Aykırı hiçbir şey olamaz Kainatı kafirlerin müminleri Allah yarattığından dolayı iki tariflerin arasındaki ilişkiyi de En güzel bilen Allah Azze ve Celle'dir Daha önce de söylemiştim tekrarlıyorum e, Gidin tarih sayfalarını açın En dürüse bakmayın En dürüst Müslümanların elindeyken Büyük bir İslam Cumhuriyeti iken Neden bugün İspanya haline döndü Kafirlerle ittifak yaptılar Kafirlerle anlaşma yaptılar Kafirler bu anlaşmaları çok güzel kullandı. Nesli boza boza boza kimisini Hristiyanlaştırdı. Kalan azınlık topluluğu da zorla dininden döndürdüler. Veya insanlar oradan icret edip gittiler. Şu anda asli bir kübür devlet olarak İspanya'yı görüyorsunuz. Osmanlı Devleti'ne bakın. Yeryüzünün en büyük imparatorluğu iken her ne kadar bazı hatalar yanlışlar olsa da dünyada İslam'ı temsil ettiğinden dolayı İslam halifeti diye, diye tanındığımdan dolayı Avrupa'da bir takım ittifaklara giriyor. Avrupa'nın bu sonucunda yükseliyor, Osmanlı çöküyor. Veya Avrupa'yla diğer büyük güçlerle ilişki haline giren ülkeler, bunlar hepsi çöküyorlar, Avrupa bakıyorsunuz yükseliyor. Ha tarihte mutlaka birkaç tane istisna vardır. Veya işte Necaşi'nin Müslümanlara yaptığı iyilik, e, bir e, küfür devleti olarak. Mutlaka tarihte birkaç tane istisna vardır. İstisnanın olmadığını söylemiyoruz. Fakat şunu da söylüyoruz, istisnalar kaideyi bozmaz. İslam'da hüküm her zaman genel'e göre verilir. Bu da nedir? Bu da e, genel hüküm şudur. Kafirlerle müminler arasında yaratılıştan bu yana ebedi bir düşmanlık vardır. Mümin eğer bunu anladığı zaman bunun faydası ne olur? İslami hareket yolda yürürken kafirlerin tuzaklarına karşı çok dikkatli olur. Çünkü tekrar söylüyorum düşmanını tanımayan insan mutlaka ayağı kaymak zorundadır. Bir tane de örnek verelim mesela bu meseleye bundan bir önceki işte dönemde sistem cemaatlere vakıf ve dernek imkanı sundu. Yani hatta son hükümet vakıf ve dernek alanını iyice genişletti. Hatta bazı küfür olaylarını da kaldırdı. Herkes gelsin istiraf etsin diye. Şimdi bunlar rast yapılan şeyler değil. Mesela bu vakıf dernek kanunu gece saat üçte mecliste birkaç tane kendini bilmezin oturup Allah'ın dışında teşri yaptığı, kanun koyduğu bir kanun değil. Bunlar kasten İslam cemaatini tanıyan, İslam cemaatini çok iyi bilen insanların oturup Müslümanlarına Müslümanlara hazırlanmış <gülüyor> oldukları bir tuzaktır. Şimdi diyeceksiniz ki vakıf ve dernekte ne gibi bir tuzak var? Şimdi noktadır, vakıf ve dernek kurduğunuz zaman vakıf ve derneğin bir var. Yani şimdi tabii bir aldatma da var piyasada. İşte adam kendi tüzüğünü çıkarıp senin önüne koyuyor. Sen kendi tüzüğünü geç, devletin sana getirmiş olduğu şartları getir. Yani derneğin getirmiş olduğu şartlar nedir devletin? Devletin şartlarının başında işte anayasaya bağlı kalacağına, anayasaya muhalif hareket etmeyeceğine, işte buna benzer bildiğimiz küfür yeminini, sana bunun altını imzalattırıyorlar zaten. Şimdi sen bunu bile bile imzaladığın zaman, vakıf ve dernek açmak için birinci taviz verdin ya, artık iman küfür meseleli senin gözünde küçülmeye başlıyor. Yani işte İslam için, cemaat için, insanları toplamak için, yardım yapmak için, hizmet için, e ilahi bir şeyler düşünüyorsun. Peygamber'in metoduna birinci muhalefeti yapıyorsun. E zaten biz e, belki dinleyenler biliyorlar. E, Fırka-i Naciye Tayifetül Mansuran'ın özelliklerini anlatırken, Tayifetül Mansuran'ın Allah tarafından yardım edilebilmesi için dört tane şart var demiştik. Nur suresinde Allah diyor. İman edecek, salih amel işleyecek yani sünnete uygun, ihlaslı ve sünnete uygun amel işleyecek, Allah'a ibadet edecek ve şirk kosmayacak Allah Azze ve Celle Böyle bir topluluka Allah Azze ve Celle yardım eder. Hem küsur maddesinin altına imza atıyorsun. Allah'ın yardımına birinci kotayı koymuş oluyorsun zaten. İki, peygamberimizi de resmileşmeye davet ettiler. Gel bizim parlamentonuza gir dediler. Gel sen bizim meliğimiz ol dediler. İsterse şuraya gel, demokrasi yapalım. ister gelsen gel, senin gel, melek diktatör yapalım dediler. Peygamberimiz dediğin var mı? Ben bununla gönderilmedim. Benim anlattığımı kabul ediyorsanız ne ala. Yok benim anlattığımı kabul etmiyorsanız Allah bizimle sizin aranızda hüküm verinceye kadar Tabredelim dedi. Resmileşmeye karşı çıktı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tabi burada resmileşmenin en belirgin şekli partidir. E, parti meselesini hiç şey yapmıyorum yani. yani. Partinin zaten burada herhalde öyle kafasında parti ile ilgili sorun alabilecek birinin olduğunu düşünmediğinden dolayı vakıf ve dernek dedim. Şimdi birinci tavizi verdiğiniz zaman bir iman ve küfür meselesi sizin kalbinizi artık cevşemeye başlıyor. Hani maslahat için, yardım için, Müslümanlar için derken yeni bir tavizin daha kapısını aralıyorsunuz. Şeytan da bu fırsatı buldu mu artık şey yapmıyor, kürsüye oturmuyor, temelleri çakıyorsunuz üstünüze. Tamam bu adama ben kazandım diye. İki, Allah'ın insanın dost olduğu yolda olabilmesi için Allah'ın yardımına ihtiyacı vardır. Peygamber dahi Allah'a diyor benim kalbimi sabit kıl. Eğer Peygamber bu duayı etmişse bizim hayda ayda buna ihtiyacımız vardır. Şimdi sen e yardımın dört şartından birini de ortadan kaldırdığın için, peygamberin sünnetine muhalefet ettiğin için Allah'ın yardımı da ortadan kalkmış oluyor. Ve daha buna benzer birçok birçoklara mesela diyelim işte e, önceden eskiden şey çalışması vardı mahalle çalışması vardı. Herkes davetçiydi. herkes kendi komşusunu, kendi akrabasını bakkalına geleni, işte dükkanına geleni Allah'ın dinine davet ediyordu. İslam'ın birinci özelliği olan emri bil maruf, mey'a min mülker İslami cemaatlerin tüm terslerinde vardı 7'den 70'e. Vakıf denler kurulduktan sonra pazar günü sohbet var ne Gel seni götüreyim kocayı dinle. Adamın pazar günü işi var mı, işi yok mu, belli de değil zaten. Kimi kimle canın sıfırsa gel diyor, bizim koca falan bir sohbet yapıyor. Dini öğrenmek istiyorsan gel seni götüreyim oraya. Kitap okuma kültürü ortadan kalktı. Çünkü e, haftada bir gün sohbet olduğu için insanlar da sohbete gidiyorlar. Genel bir sohbet, bir ortam var. İnsanlar bu şekilde kendilerini belirtiyorlar. Ve sistem tüm Müslümanları resmi alana çekti. Şimdi resmi alana çekmek ne demektir? Bu resmi alana çekmek daha şeylere masonların çok eskiye dayanan bir oyunu bu. Yani mesela Osmanlı Devlet Teşkilatı'nı açığa çıkarma çalışmaları var masonların. Neden dolayı? Çünkü bir sistemin en gizli yönünü açığa çıkarırsanız o sistemin gücü bitmiştir. Bak İsrail Hamas'tan korkmuyor, İsrail İzlullah'tan korkuyor. Şimdi Hamas veya İzbullah haklı mı, haklı mı, haklı mı, doğru yolda mı, bunu söylemiyorum ben. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Hamas'tan korkmuyor ama İzbullah'tan korkuyor. Niye İsrail Hamas'tan korkuyor? Hamas diyor bizden korkuyorlar biz şöyle yaptık da alakası yok. Adam gece gündüz vuruyor yani hiç ee, takmıyor. Hamas'ın varlığını bile takmıyor adam. Ama İzbullah'a gelince bir tane bomba atmadan beş dakika düşünüyor İsrail. Niye? Çünkü İzbullah illegal bir şey. Yani şeyin arkasında olduğu için, perlerin arkasında olduğu için... İsrail gücünü bilmiyor. Gücünü bilmediği için de vurunca neyle karşılaşacağını bilmiyor. Bundan dolayı da sürekli bir korku var. İşte vurur mu? Saldırır mı? Bizim içimizde adamı var mı? İstişat yapar mı? Orayı patlatır mı? Bunu yapar mı? Diyor mesela. Hamas'a gelince eskiden de Hamas için de bu böyleydi. Yani bu kadar savaş kızgın değildi. Karşılıklı savaşıyorlardı. Hamas resmi de hayat çekince Hamas bitti. İlk defa Hamas kendi tarihinde ülke ülke yedip milletten ekmek parası dilendi. İlk defa. Yani hiçbir zaman Hamas o kadar küçük durumla düşük, kafir ve tagut dediği devlet başkanlarına gidip yalvarmadılar. Bize şey verin diye, ekmek parası verin diye. Niye? Hazreti Ömer diyor, "Lekad a'zzenallahu bil-islam. Femehna talabna izze bi-gayri ma a'zzenallahu bihi azallanallahu." Allah bizi İslam'la izzetlendirdi. Bir ne zaman izzeti İslam'ın dışında bir yerde dağıtırsak Allah da bizi tekrardan zillete düşürür. Allah da bize Kur'an'da demiyor mu? İzzetin hepsi Allah'a aittir. Öyle değil mi? İzzet Allah'a ise Allah dilediğine verir. Senin Allah'ın izzetini alabilme için önce şöyle bir izzetli dürüst sergilemen lazım. Bir tavır sergilemen lazım. Rabbani merheze uyman lazım ki Allah izzetinden sana bir pay versin. Burada anlatmak istediği nedir? Burada benim anlatmak istediğim şey falan şunu yapmış işte bu olmaz değil. Müslümanlar belki mesela diyelim bunu yapan insanlar, bu yanlışları yapan insanlar Resmileşme sürecine giren insanlar, tabi küfre girmedikleri müddetçe, küfre giren hiçbir şekilde özrü olmaz Allah katında. Küfre girmedikleri müddetçe, resmileşme tuzağına düşen Müslümanlar, aynı zamanda genel İslam cemaatine ne yapıyorlar? Genel İslam cemaatine bir damga daha oluyorlar. Şimdi dünyada düşünün, mesela şurada kafirler var. Kur'an aristokrat, melek dediği kesin burada. Şurada Mustafalar var. Müstekbirler ve Mustafalar. Şimdi bunlar şuradan bakınca, Şurada bir Müslüman topluluğu var, burada bir Müslüman topluluğu var, burada bir Müslüman topluluğu var. Ama hiçbir şey görünmüyor. Sadece var. Yani şaklıklar var birkaç tane belirgin. Kalan her şey arka tarafta duruyor. Adam sürekli korkuyor. Şunu yaparsan ne olur? Bunu yaparsan bana nasıl geri döner diye. Fakat şimdi her sistem özellikle işte Tayyip Erdoğan ee, son bir önceki seçimlerden önce, ilk seçimlerden önce Amerika'ya gidip geldikten sonra işte sistem Müslümanları artık kapıları aralayın. Mesela i̇şte, radikalizmdir, illegalliktir. Müslümanlara şey ruhu veriyor, mücadele ruhu veriyor. Bunları öldürün. Mesela bakın, 2000'den önce içeriye gireniz sistem korijan <gülüyor> ediyordu. Yani içeri giren sağlam çıkmıyordu dışarıdan. Bir uzununda bir mutlaka sıkıntı olarak Dışarıya çıkıyordu. Şimdi bakın orası otel gibi olmuş. Evinizde olmayan sıcakta orada. yatak süper, ortam tertemiz, kokuyor. Eskiden on kişi bir tane yüzeye koyuyordu, bir tane de pis battaniye vardı on yıllık. Ondan sonra o, su yok, yemek yok. Günde yarım ekmek, iki, üç tane zeytin veriyorlardı. Şimdi öyle değil. Önüne yemeği geliyor ondan sonra. Niye? Bunlar kasıtlı yapılan şeyler. Bu kafirler Müslümanları sevdi diye değil. Müslümanları ayakta tutan şey, zayıflıklarıyla beraber, kuvvetsizlikleriyle beraber o Allah'ın Kur'an içerisinde işlerine yerleştirmiş olduğu kin ve mücadele ruhudur. E şimdi sistem sana karşı iyi davrandığı zaman ne o kin kalıyor ne de sende o mücadele ruhu kalıyor bu büyük şeytani tuzakın en baştaki ayağı da Müslümanlar resmi sahaya çekip Müslümanlara bir takım fırsatlar vermek ve bu şekilde Müslümanların mücadele ruhunu öldürmek. Bana bir tane örnek getirin. Ben bu söylediklerimin hepsinden tövbe edeceğim. 10 yıldır dernek veya vakıf olup on yıl önce söylediklerini yine şu anda söyleyen Bir tane örnek getirin yani. Mümkün değil. 10 yıldan önce vakıflaşmış, dernekleşmiş ve on yıl önce söylediği söylenleri Şimdi tekrar söyleyeyim bana bir tane grup getiremezsiniz. Niye? Hem Allah'ın şeriatına aykırıdır, hem akla aykırıdır, hem de vakaya aykırıdır. Yani bir insanın sistemin çarptığına girip de kendi hali üzerine kalması böyle bir şey zaten ne delildir, mümkün değildir. O zaman bugünkü ayette dostluk ve düşmanlık konusunu öğrenirken madde 1 kafirlerle müslümanlar arasında ezeli bir düşmanlık vardır. Asla kafirler müminlere Allah'tan bir fayda vermesini istemezler. Eğer kafirler bazı dönemlerde bazı fırsatlar veriyorlarsa Müslümanlara bunun iki sebebi vardır. Ya kendi çıkarları vardır için içinde. Çok derin planları vardır. Veyahut da Müslümanlara ne yapmak istiyorlardır? Müslümanlara fayda perdesi adı altında bir zarar vermek istiyorlardır. En büyük zarar da zaten ahideyi cevaplaştırmak ve Müslümanların içindeki mücadeler almaktır. Bu anlattıklarımla ilgili soru olmak isteyen var mı? Hadis dersine geçmeden önce buyuralım. Şey e, İçtardan kâfir olanlar diyor ya, zaten normalde diye Tevkid etmek için. Tevkid. Arapçada aynı manaya gelen bir şey. Arapçada eğer tekrardan Allah azze ve celle ile içinden çıkarıp tekrardan zikre diyorsa konunun ehemmiyetine bina yapar bunu. Mesela diyelim Peygamberimiz diyor ki kim la ilahe Allah derse ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri de e, inkar ederse. Şimdi la ilahe illallah'ın içindeki la zaten Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar etmeye işaret ediyor. Tekrardan bunu zikretmeye ne gerek var? Demek ki işin önemli noktası ne? İşin önemli noktası bu. Şimdi bir de ehlik ilgili semavi bir dine sahip olmaları hasebiyle. mesela Kur'an ehlikle çok yer veriyor. Yani ciddi manada yer veriyor ve Resulların ehlik ilgili çok farklı bir uygulaması var. Yani ayakkabılardan tut, saçtan tut, sakaldan tut, bıyıktan tut, elbiseden tut, yürümeden tut. Selam'dan tut, her şeyde ehl -taba muhalefet ediyor. Hatta ehl-i sonunda diyor ya, ya bu Muhammed'e ne oluyor? Yani bizim yaptığımız bir şeyi görmüyor ki, mutlaka ona muhalif bir şey çıkarıyor. Bunlar işte, e, kına kullanmazlar kınalayın, saçlarını şöyle yapmazlar böyle yapın, bıyıklarını böyle yapmazlar böyle yapın, sürekli ayakkabıyla namaz kılmazlar, ayakkabıyla namaz kılın. Yani sürekli bunlara mukalefeti cikrediyor. Sebebi nedir bunun? Çünkü el kitap, temavi bir dile sahip olmaların hasebiyle. Or, aramızda bazı müşterek noktaların bulunması hasebiyle insanların ayağı kayabilir. Onlara karşı bir dostluk, onlara karşı bir işlerine bileyiz. Ee, bir yakınlık, onların kitaplarına bilmeyi Hazreti Ömer'in Tevrat sayfasını eline alıp okuması ve Peygamberimizin çok şiddetli bir şekilde kızması gibi. Bundan dolayı mesela Kur'an içerisinde kafirleri dost tutmayı yasaklıyor, müteaddit ayetlerde. Bir de özellikle el-histanı zikrediyor. E normalde el-i kitap da kafir. Yani niye bize özellikle el-i kitabı hissediyoruz Allah Azze ve Celle? Dediği sebepten dolayı. Yani arada bazı müştereklerin bulunması, Allah'a iman, ahiret gününe iman, semavi bir kitap, peygambere iman gibi müşterek şeyler Müslüman ayağını kaydırabilir diye Allah sizden onları dost tutanlar, muhakkak ki onlardandır diyor. E böyle de olmuyor yani? Bugün dinler arası diyaloga çağırma insanların, dinler arası diyaloga çağırma şeyleri nedir? Seziyorlar, onlar da Allah'a inanıyor. Onlar da ahiret gününe inanıyor. onlar da semavül istabı var. Bak gerçekten Allah'ın uygulamış olduğu şey insanlar bugün bu katanın içerisinde düşmüş. Yani bundan dolayı e, Ehl-i İslab'ın bile kafir olduğu. Yani ekstradan yoksa Ehl-i Peygamber gelmeden önce Ehl-i Müslüman vardı. Peygamberimiz gelmeden önce. Peygamberin gelmesiyle beraber Ehl-i e, fıtrat ve İslam olayı bitti artık. Yani Ehl-i olan bir insan Hz. Muhammed geldikten sonra Ehl-i diye bir vasıf söz konusu değildir yani. Ancak şöyle olabilir, e, mesela çok bir dağda yaşıyordur, valkazan da yok da böyle bir şey, ancak Tarzan o, buna örnek verilebilir yani. Bir ormanda yaşıyordur adam tek başına, ne Kur'an duymuştur, ne Peygamber duymuştur, hiçbir şey e, duymamıştır. Çünkü yani bazen diyorlar, afrikada işte millet var, e, hiç e, kendilerine bir şey ulaşmamış, aslı yok bunun. Yani biz Mısır'dayken dünya kadar o, işte diyor ben uçakla gidiyorum, iniyorum, İki günde otobüsle gidiyorum. Ondan da bir iki günde yol gidiyorum, ancak kabileme yetişiyorum. Diğer insanlar vardı yani. Bizim kabile 12 kişi diyen biri vardı yani. 12 kişilik bir kabile çocuklarını mısıra göndermişler. E, i̇lim okusun, dini öğrensin diye. Artık böyle bir şey kalmadı yani. Yani ulaşmayan falan. Ancak bir, böyle Tarzan modeli bir şey eviklap olur. Kur'an sünnet kendisine yetişmemiş olur. E, peygamberi duymamış olur. Şirk koşmadı müddetçe. Sahil ehl-i kitab üzerine neyse Allah Azze ve Celle kıyamet gününde ya imtihan eder veya imanını kabul eder yani. Yoksa peygamber geldikten sonra e, iman ehli bir ehl söz konusu olamaz yani. İman vasfı onlardan bilmiştir. İsa, bir şey mi soracak? Yani, o bir kafirlerden bahsediyor? Yani yoksa topluluğumuzda bir kafir mi? Yani, buradaki kafir şeyi yani, <gülüyor> e, alınca bir kafir sanmıyor ama hayır gelme konusunda. Yok umum bir şey bu. Yani zaten şöyle bir şey var. Hiçbir zaman Allah bizi toplum, toplumlarla şey yapmaz. Toplumlarla e, tek mükellef tutmaz. Çünkü bütün toplumlar yöneticilerine tabidir. Yani mesela diyelim Türk halkını düşünelim. <gülüyor> Osmanlı döneminde şeriatı bir milletken e, teyze sistemi geldiğinde gayet layık, gayet demokrat, gayet modern, gayet Allah'ın şeriatına karşı işte bas bas bağıran, kahrolsun şeriat diye bir toplum halini aldı. E şimdi biraz yönetim biraz ılımanlaştı, yani yumuşadı, İnsanlar da yumuşamaya başladı biraz. E, dini şeyler biraz daha din, din değil de, İslam dini değil yani. De. İslam dininden alıntı olan bazı noktalar yine işte yaygınlaşmaya başladı. Zaten Allah bizi toplumda mükellef tutmaz. Çünkü her toplum kendi şeyine tabidir. Ee, nedir? Kendi e, yöneticisine tabidir. E şimdi bir e, destek verenler için söylüyorum tabii. Daha en son okuduğumuz hadislerden birinde e, Hilaklı'nın kıssasında Peygamberimiz Hilaklı mektup yazıyor. Dikkat ettiyseniz e, bütün topluma mektup yazmıyor. Gelin iman edin diye yöneticiye yazıyor. İman et diyor. Yani onlara ücret ikanlı oldu mesela o topluma. Yani artık ondan, ondan sonra Allah katında müşrikler olarak savaşıldı kendileriyle. Savaşılır veya da savaşıldı değil de savaşılır. Niye? Çünkü Peygamberimiz yöneticiye yazar, insanlar kendilerine razı oldukları yöneticiden mesuldürler. Yani mesela bugün diyelim e, işte Tayyip Erdoğan eğer Amerika ile anlaşıp e, Müslümanlara karar verme anlaşması yapıyorsa veya Irak'ı vuran uçaklara buradan yer veriyorsa oy veren herkes bundan mesuldür. Yani oy veren herkes sanki Amerika kendi evinin damını açmış, Amerika oradan kalkıp gidip şehir vuruyor. Önedir ismi. E gidip Irak'ı vuruyor. Veya işte Pakistan asker gönderiyorsa, NATO birliğiyle beraber Afganistan'a asker gönderiyorsa, e, Müslümanlara karşı orada savaşıyorsa bu askerlerde, her çocuk gönderen veya giden adam, ister şeye git, oy veren adam, ister bunu sevsin de yapmaymasın. Bu yetkileri çünkü vekili diyoruz. Vekil, o benim vekilim. <gülüyor> Vekille demek kişinin kendi tasavvuflarını başkasının eline vermesi demek. Yani ben sana vekaletimi veriyorum, al benim yerime neyi uygun görüyorsan yap demek. Şimdi milletvekili diyorsun zaten adama. Adam milletvekilliğini alıyor senden, senin vekilin parlamentuları. Yani o kanun yapan, sende bundan ister istemem razısın. Bundan dolayı herkes, kendi yöneticisine razı olduğu, sevdiği yöneticisinin hükmüne tabidir. Ve onu bütün şeylerinden de mesuldür yani. Onun için topluma gelince, buradaki tağutu mu kast ediyor Allah, toplumu mu kast ediyor diye. Böyle bir ayrımda da söz konusu değil. Hadi böyle bir ayrıma gidecek olsak da, yani bu toplumla mükellef değiliz. Biz bu toplumun bağlı olup razı olduğu insanlarla mükellefiz. Yani toplum da bir de bir şey yapmıyor. Yani toplum, İslam, toplumu anki cahiliye toplumu, İslam toplumuna bir şey yapmıyor. En fazla sana güler, sana tekbirci der, sana efendim yeni bir din mi getirdiler? Yani sana fiili bir taarruzda bulunamaz. Senin komşun gelip seni götürüp Hazreti Osman'a yaptığı gibi havaya tarıp altında ateş yakamaz yani. Böyle bir şey yok. E kim yapıyor bunu? Öl vererek kendine vekil tayin yönetim bunu yapıyor yani. Onun için ikisi Allah katında, şeriatta, örfte, akılda aynı şefede yani. Hiç ikisin arasında bir şey yok. İkisin e arasında bir fark yok yani. Allahu Akbar. <gülüyor> <gülüyor> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين اللهم شحي صبره ويسكرني أله رحل الأقطة من ذكالي كرقه القول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه آمين Şimdi Bukhari'den en son iman bölümündeki hadislere geldik ve geçen hafta hangi hadis anlattıkan son İbrahim? Anlatır mali? Hangi hadis anlattıkan son İbrahim? Hangi anlattı mali? İman 64. Şu yüzden de en küçüğü. Hangi anlattı mali? Müslüman, Müslümanların kendi elinden ve dilinden emin olduğu insandır. Bir de en kaybı insan nedir? Ee, yemek yedirir. Bir de bildiğine ve bilmediğine selam vermendir. Hadisini yaptı, yaptık okuduk. Tabi e, geçen haftayla ilgili bir düzeltme yapayım. E, selam meselesini bazı arkadaşlar anlamamışlar. Yani e, daha doğrusu e, ben anlatamamışım diye e, Bir yanlış anlaşılma söz konusu olmuş. Onu önce bir düzelteyim ondan sonra e, devam edelim. Şimdi ben dedim ki, cumhur ulemaya göre müşriklere selam verilmez. Cumhur ulemaya göre müşriklere selam verilmez dedim. Oradan bir tane kardeş de bana dedi ki, hoca dedi, bazı kardeşler diyorlar ki, tamam, müşriklere selam vermek haramdır, <gülüyor> fakat davetimize zarar verdiğinden dolayı selam verir. Ben de dedim ki, mübarek böyle düşünürsek bizim davetimiz diye bir şey kalmaz. Ya yani bizim davetimi anlattığımız her şey davetimize zarar veriyor. Yani insanlar kabul etmiyor. Peygamber ...de böyleydi. Yani anlattıkları hiçbir şey... E, ...insanlar kabul etmiyorlardı, insanlara ait kılıydı. Şimdi bundan şöyle bir şey anlaşılmış. Hani... ...ben diyorum ki, davetin maslahatı için birey kafire selam verilmez. Ben böyle bir şey demedim. Ben sadece şunu söylerim. Dedim ki, hani e, zikreden kardeş dedi ki... ...bazıları böyle diyorlar. Ben dedim, bunun için haram olduğuna inandığı bir şey kimse çiğneyemez. Yani sen selam vermenin haram olduğuna itikad ediyorsansa da... Işte, e, davetine zarar verir diye şey yapamazsın. E, selam veremezsin. Bu meşhur olmaz. Çünkü sen bunu haram olduğuna inanıyorsun. Ama sen selam vermenin haram olduğuna inanmıyorsansa, her halükarda selam verebilirsin. i̇bn Mesut Mesud, e, mecrusi veya müşrik olan yolculuk arkadaşına selam vermiştir. Niye selam veriyorsun demişler. İbn-i Mesud demişler, o şey yaptı, yolculuk yaptı demiştir. Ebilullah ve silbahiri selam vermiştir. İmam Kurtubi selam vermenin caiz olduğunu söylüyor. E, Süfiyyar Ebi Oyeyne Seleft'ten selam vermenin caiz olduğunu söylüyor. Ama cumhur-i ulema, yani bunları bir kenara bıraksak, cumhur-i ulema kafire veya müşriye selam verilmeyeceğinde e, çoğunluk bu görüş üzerinde ittifak etmişler. Yani çoğunluk. Ama başka halinde de var selam verilmeyeceğini. Tekrar söylüyorum. Ben selam verilmez demedim. Ben dedim ki, adam selam vermenin haram olduğuna inanıyorsa davetine zarar veriyor diye selamı kesemez. Yani çünkü sen bu meşru değildir. Haramı hiçbir <gülüyor> zaman şey yapmaz. Bu Tebep meşrulaştırmaz. Umarım bu defa anlatabildim yani. Örfi selam verilir ama değil. Nasıl? Örfi selam verilir. Değil, i̇yi günler. Bu hayır bu selam değil. İslam selamı değil zaten bu. He, yani Çünkü Allah Azze ve Celle'le sizi yurtlarınızdan çıkarmayan, sizi yurtlarınızdan çıkaranlara destek vermeyenlere e, iyilik yapmanızı yasaklamaz diyor Allah Azze ve Celle'ye. Yani iyi günler demek bir iyiliktir. Yani birine tebessüm etmek bir iyiliktir. <gülüyor> Allah Azze ve bunu nehiyetmiyor. etmiyor. Ne kadar karşıdaki komünist de olsa, e, başka bir işte demokrat da olsa, laik olsa, e, fark etmez yani bu. Ondan dolayı e, tekrar söylüyorum yani. Ama Cumhur görüşünde görüşünü de zikrettik. Dedik Cumhur Ulema, bir diyorlar işte, e, selam ikramdır, kafire ikram edilmez ki bir zaman. İki diyorlar olarak peygamberimiz diyor, selam vermeyiniz. Yolda görünce de onları yolum dal tarafına. Yani itiniz diyerekten. Bu ve bu anlamda e, bazı e, rivayetlerden yola çıkarak Cumhurbaşkanı'na selam verilmeyeceğini söylüyorlar. Tabi gibi selekten yani geri gelenlerin fikri değil bu. Selam verilebileceğini söyleyenler de var. E, benim anlattığım galiba yanlış anlaşılıyor. <gülüyor> Kim adresi okuyacak? Topal abi. Enes radıyallahu anh'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe tam bir şekilde iman etmiş olmaz buyurmuştur. Evet. Sizden biri kendi için sevdiğini, kendi için istediğini istemediği müddetçe, kardeşi için istemedi istemediği müddetçe tam bir şekilde iman etmez diyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Şimdi daha önceki dersimiz öyle demişti ki Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman yemek yedirmeye teşvik etmesi, selam vermeye teşvik etmesi, Müslümanın, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğunu söylemesi, Kur'an-ı Kerim'in müminlerin kardeş olduğunu üst üste vurgulaması, Peygamberin bunu ayrıyeten vakaya dökmesi, müminlerin arasında bir kardeşlik ahdi imzalaması, Allah'ın ve Resulü'nün istemiş olduğu toplum şekli budur demiş. Bu hadis de bunlardan bir tanesi. Kişinin, yani Sofi deyimiyle kendi kardeşinde fena bulması. Sofilerin deyimiyle. Ama İslam'da nedir? Kişinin kendi kardeşini kendine şey etmesi, tercih etmesi. Allah Azze ve Celle, fena diye bir kavram kullanmıyor Kur'an Kerim'de. Allah Azze ve Celle ne diyor? <gülüyor> Onlar kendi nefislerine kardeşlerini tercih edenler, ihtiyaçları olmasına rağmen, diyor Allah Azze ve Celle. Müslümanın en belirgin özelliklerinden biri, veya imanın kemale erdiğinin en belirgin özelliklerinden biri kişi kendi için ne istiyorsa kardeşi için de onu talep etmesi kendi için neye buğz ediyorsa kardeşi için de ne yapmasıdır kardeşi için de ona buğz etmesidir nasıl gibi Müslüman kendisi hakkında gıybet edilmesini istemez aynı şekilde kendi kardeşi hakkında da gıybet etmemeli ve ettirmemelidir de. niye çünkü bu imanın kemalidir yani insanın imanının kemale erebilmesi için İçiş A ve B şıkkının yerine gelmesi lazım. A, sevdiğini kardeşi için sevecek. B, istemediğini, kendine istemediğini de kardeşi için aynı zamanda ne yapmayacaktır? Kardeşi için de aynı zamanda istemeyecektir. Bu da nedenle bir tekrükte söylüyorum. Geçen ders de söylemiştim. Allah azze ve celle'nin müminler kardeştir diyerek müminlerin arasında kurmuş olduğu iman bağının Resulullah aleyhisselatü vesselamın pratikte uygulamasıdır. Pratikte veyahut böyle olur. Yani mü'minler kardeşlerin açıklamasıdır. Mü'minler kardeşler ne demekle? Kuru kuru. Eski demekle kimse kardeş olmaz. Kardeşlerine ne kimse kimseye kardeş olmaz. Bunlar sözde kalan şeyler. Bunların kardeşlik hukukunu yerine gelebilmesi için bunların pratiğe dökülmesi lazım. Yani kişi kendisi için ne istiyorsa kardeşi için de aynı şekilde ne yapmalıdır? Kardeşi için de aynı şekilde onu istemelidir. Mesela diyelim şimdi ee, bir konu hakkında konuşuluyor e, bir toplumda. Müminlerin özellikle birbirleri hakkında konuşurken böyle bir haset e, şeyi görülüyor. Mesela bazı özellikle mali, mali durumu iyi olan Müslümanlar için. Diğer Müslümanların bakıyorsun bir haset, e, yani konuşmanın içeriğinde bir haset durumu söz konusu oluyor. E, şimdi arkadaş yani e, bu mal Allah bana vermiş olsaydı emin olsam buna konuşturtmazdın başkasını. Yani Allah bana vermiş, ben de çalışmışım. Allah da bana vermiş derdin yani. E başkasında olduğu zaman niye hafet ediyorsun? Yani Allah bu sana vermiş, başka bir Müslüman vermiş. Şimdi tabii işte yani işte ya ben bunun malını çekemiyorum mi? Yani böyle bir şey söz konusu değil. Sadece böyle hani insan bahane arar veya bahane gözlüğüyle Müslüman kardeşi inceliyorsa aman bir ayıbını bulayım da Allah diyor ya tecessüs etmeyin, birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Birbirinin ayıbını araştırma ahlakı olan insanlar genellikle kendileri için istediklerini kardeşleri için istemezler. Aynı zamanda bu anlayış yani insanın e, kendi için ise işte hep başkalarını kendine tercih etmesi veya kendi için istediklerini kardeşlerine dua etmesi, duasında bile olsa hem bana veren Müslümanlara ver Ya Rabbi gibi veya kardeşlerine dua etmesi kardeşi hasedi öldürür. Yani e, haset veriyorsunuz, öyle bir şey ki amelleri, e, ateşin şeyi, pamuk tarlasını iyi bitirdiği gibi haset de insanın amellerini iyi bitiriyor. Kıyamet gününde insan bir geliyor, amel hiçbir şey yok. Niye? Ya millet yapmış ya işte şey yapmış hata etmiş kul geçmiş İnsandan bu şekilde bir şeyler gidiyor Bundan dolayı ne yapmak lazım Bundan dolayı bu kardeşlik hukukuna özellikle eki demekle ve kardeş demekle Kardeş olmayacağımızı öğrenmek lazım Ve aynı zamanda sahabaya Bakmamız lazım yani birbirine Gel benim malımın yarısı Senin olsun istediğin eşimi de Boşayayım yani bize göre belki Bu çok ayıp bir şey ve yani çok Böyle olmadık bir vuru söyleyen birine olmadık bir lakap takarız. Ama sahada kardeşler bunu çok rahat söyleyebiliyor. Yani bak diyor benim eşeğimden bir tanesini boşayayım tabii. Boşama kaydıyla iddeti bitsin. Ondan sonra istiyorsan al. Malımın da şu kadarını istiyorsan sana şey yapayım. E, i̇stiyorsan sana vereyim ediyor mesela. Yine geçen defa da söyledik. E, sahada birinin yemeğe getiriyor. Kendi çocuklarının yemeğini de adama veriyor. Ve adam utanmasın, iyisin gele de kaşık satıyor. Yani eli vuruyor, sanki yemek yiyormuş gibi ses çıkarıyor mesela e, sahabe. Bu nedir? işte Konaveri içerisinde veya hadislerde gelen kardeşi şeye dönüşmesidir, pratiğe dönüşmesidir. Yoksa işte ehi demekle, kardeş demekle tekrar söylüyorum, e, şimdiden kimsenin şimdi, maalesef şeyi olmuyor, kardeşi olmuyor. veya da diyelim, insanın e, bazı meseleleri zikretmekle de e, insan birbirinin e, kardeşi olmuyor. Ve ağızda bir şeyler söylemekle de yani hani işte biz kardeşiz böyle olması lazım, böyle olması lazım. Kendim için de söylüyorum, sizin için de söylüyorum. Bunları söylemekle de kardeşlik gerçekleşmiyor. Eğer insan gerçekten kardeşini en sevdiğinden infak edebiliyorsa <gülüyor> eğer insan gerçekten en sevdiği şeyi kardeşleriyle paylaşabiliyorsa eğer insan gerçekten çok ihtiyacı olduğu halde başka bir ihtiyaç sahibini gözetebiliyorsa ise eğer e bu ne demektir? Bu demektir ki bu insan gerçekten kendi için istediğini, kardeşi için istiyor ve İslam'daki kardeşlik hukukunu da aynı zamanda anlamıştır e, demektir. Ve geçen hafta şeyden bahsettiğim için tekrardan oraya değinmiyorum, sadece hatırlayın diye söylüyorum. Neden İslam bu kadar? Aramızda ülpek oluşturacak, aramızda kardeşlik oluşturacak. Hem kardeşliği emrediyor dedik, hem de bunu böyle teoride bırakmıyor. Pratikte aramızda bu kardeşliği kuvvetlendirecek bazı şeyleri de anlatıyor Allah. Selam verme, gülme, hediye verme, tebessüm etme, tercih etme, infak etme gibi sürekli aramızı pekiştirmeye çalışıyoruz. Ee, İslam bunu sebebi demiştik? İslami bir yapının, İslami bir cemaatin oluşabilmesi için tuğraların birbirine güzel bir şekilde kenetlenmesi lazım. Yoksa onların ismi İslami cemaat olmaz. Peygamberimizin başka bir hadise isimlendirdiği gibi suyun üzerindeki çerk olurlar. Yani çok olurlar fakat bu çoklukla hiçbir şey ifade etmez. Fakat bu kardeşlik hukuku gözetilir. İnsanlar birbirine kenetlenirse sayı az olsa Allah'ın izniyle İslam cemaati dediğimiz İslam cemaati bu şekilde teşekkül edebilir. Buyur abi. Ebu Hureyder <gülüyor> radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımı elinde tutana yemin olsun ki sizden biriniz ''Ben ona babasından ve çocuğundan daha sevimli olmadıkça tam bir şekilde iman etmiş olmaz.'' buyurmuştur. Evet. Şimdi e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifte e, diyor ki, ''Benim neslimi elinde bulunduran, Allah'a yemin ediyorum ki sizden birisi ben ona kendi babasından ve çocuğundan.'' Altaki rivayete de babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan sevimli olmadıkça, İman etmiş olur. Orayı da oku istersen, o rivayeti de oku. İkisi aynı zaten. Enes radıyallahu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sizden biriniz, ben kendisine, babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan daha sevimli olmadıkça tam bir şekilde iman etmiş olamaz vurdur. Evet. İmanın olmazsa olmaz hükümlerinden bir tanesi Allah Resulüne sevgi beslemektir. Allah Resulü'nü sevmektir. Şimdi Allah Azze ve Celle bizden Resulü, Allah Resulü'nü sevmemizi istiyor. E, fakat bu sevgi nasıl elde edilir? Yani insan Allah Resulü'nü nasıl sevebilir? Veya bu sevgiyi nasıl elde eder? Normalde Allah Resulü'nün sevgisi Müslüman'ın fıtratından zaten yerleştirilmiştir. Fıtridir. insanın Allah'ın el sevmesi. Bir de bunun yanında o asıl sevginin yanında imanı kemale erebilmesi için kişinin e, Allah ve Resulü'ne, e, Allah Resulü'nü sevebilmesi için Tefekkür çok önemlidir. Yani Peygamberimizi tanıma ve tanıdığımız Peygamber üzerinde tefekkür etme. Ne kadar hiç düşündünüz mü? Yani ben bir Ebu Ceilanın işte nesli gibi bende müşrik bir nesilden gelebilirdim Yani biz hidayeti nasıl bulduk? Allah Azze ve Celle Rasulünü gönderdi. Rasulünü bizim hidayetimize aracı kıldı ve Allah Azze ve Celle bizi bu şekilde hidayet ededi. Hiç içinizden bunu düşünen oldu mu? Teairatullah ben seni çok seviyorum. Sen bizim hidayetimize vesile oldun. Sen bu kitabın bize ulaştırılmasına vesile olun, işte Allah Azze ve Celle seni bu alemlere rahmet olarak gönderdi diye. Hiç içinizden böyle bir şey düşünün oldu mu? Olmamıştır. Çok nadir insan bunu düşünür. Ama Allah Resulü'nün sevgisi böyle elde edilir. Yani onun hayatını ve onun siyerini, onun bizlerin hidayet üzerinde olabilmesi için çektiği şiralar ve verdiği mücadeleyi inceleyerekten bir insanlara gerçekten Allah Resulü benim için, bizim için çok uğraşmışlar. Ve bu şekilde insan kendi için uğraşan, kendiyle ilgilenene sevgi duyar ya fıtrattan eğer sütü bozulmamışsa, eğer toprağı bozulmamışsa bir adamın kendine ilgi duyan, kendiyle ilgilenen insana karşı sevgi vermez. E, bu şekilde Allah Resulüne sevgi dersen insan. Allah Resulü'nü sevmek ne demektir? Yani anneden, babadan, işte tüm insanlardan, çocuğundan insanın Allah Resulü'nü daha fazla sevmesi ne demektir? E, bunun manası nedir? Allah'ın Resulü'nün getirdiği gerçekleri insanın bu hadis-i şerifte zikredilenlere şey yapmasıdır. Örneğe geçirmesini takdim etmesidir. Hatırlıyor da Resulü Suresi'ne Ezmedediriz ayet-i Allah da ve Celle ki Kul inkâne âbâukum ve ebnâukum ve ikvânukum ve ezvâdukum ve aşiretukum ve emvâlim ikhterâktubuha ve ticâretin zahşâne kessâdâha ve mesâkinu tergâvnâha ahabbe ileykum Allah ve resûlihi ve jihadin fi sabilihi fterabbsu hatta nefs-i Allahu bämle ve Allahu rayehi al Allah müminlere sesleniyor, ey müminler diyor. Eğer aileleriniz, babalarınız, kardeşleriniz, çocuk kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, ketada uğramasından korktuğunuz ticaret, güzel evleriniz size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha saygılı ise. Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah e, fasıklar grubunu hidayet etmez. Onların hidayete erdirmez diyor. Yani Allah ve Resulünü sevmek demek ne demektir? Allah ve söylemek sevmek demek Allah Resulü'nün getirdiklerini kişinin dünyada kendine en seyirini gelen eşi, çocuğu, babası işte ve tüm insanlara kişinin bunu yapmasıdır? Kişinin bunu tercih etmesidir ve bunun önüne geçirmesidir. Aynı şekilde Resulullah'ın sünnetini İnsanların örtüne aykırı gelse de Resulullah'ın sünnetini, abi çocukları otursun çok dikkat dağıtıyorlar. Ee, Resulullah'ın sünnetini e, insanların örfünün adetinin önüne geçilmesidir. Aynı zamanda var olan bigatlere karşı kişinin kafa kaldırmasıdır. Yani insanların bigatlere karşı, çıkarmış oldukları dinde yeniliklere karşı kişinin bir sayıl e, takınmasıdır. Bunlar eşliği Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisidir. Tabii kişi Resulullah'ı sever de Allah sevmekse mümin olabilir mi? Olamaz. Bir zannedilmiş ki kelime-i şartlarından bir tanesi de nedir? Kelime-i tevkide emin olan insanları sövüp, kelime-i tevkide emin olmayan insanlara karşı bu etmektir. Onlara kim duymaktır demiştik. Allah'ı sevmek malum. Resulünü sevmek malum. Bir de kimi sevmek vardır işin yüzünden? Müminleri sevmek vardır demiştik. Şimdi... Allah Azze ve Celle'nin sevgisi her şeyin başında geliyor zaten. Yani hatta biliyorsunuz şirkin kısımlarından bir tanesi de sevgice şirktir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ دَابًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan bazıları vardır. Allah'ın dışında ortaklar eminirler. Allah'ı seviyormuş gibi onları severler. İşte bu onların şirk sebebi değil. Allah'ı seviyormuşçasına kendi velilerini, şeyhlerini, salih kullarını, kutlarını, uzzaları, insanlara su davetan lafları söylemeleri. Onları ne yapmıştı? Onları Allah'ın yanında müşrik bulmuştu. Aynı zamanda işte onlar ateşte tartışırken derler ki Tallahîn kunnâ lefî zalâlin mûbîn izin musevgîkum fi rabbel âlemin. Vallahi Tallahîn biz apaçık müştafıklık içindeydik. Sizi alemlerin Rabbine denk tuttuğumuz zaman. Alemlerin Rabbine denk tuttukları yerinde ne? Sizi sevgide. Onları alemlerin Rabbine denk tuttuklarından dolayı e, bunlar müşrik olmuşlardı. Şimdi Allah'ın sevgisi olmazsa olmaz. Ve Allah'a devletse gibi başkasına verilirse bu da olmaz, bu da şikdir. Peki iman nasıl olan Allah sevgisini biz nasıl anlayabiliriz? Yani veyahut da Allah sevgisi işte olan bir şey. Yani bunun alameti nedir? Kim söyledi? Allah'ın evinde Bu doğru da böyle ayetten bana bir tane şey söyleyin. Hı. Ey Muhammed Bey eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyum ki Allah sözünü sevsin, günahlarınızı bağışlasın, Allah hafırdır rahimdir. Evet, aşkın kanunu, sevginin kanunu budur. Kişinin sevdiğini kendine takdim etmesidir. Kişinin sevdiğinin sevdiğini de sevmesidir. Yani bu sevginin kanunudur. Allah da ve Celle'dir ki قُلْ اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِلْكُمُ اللّٰهِ deki ki eğer Allah'ı seviyorsanız, bu işin teorik kısmıdır. Ben Allah'ı seviyorum. فَتْفَرِعُونِي Bana tabi olunuz ki Allah da sevsin. Yani bir insanın Resul'a e olmayan sevgisi onun iman ehli olduğuna inşaat edilir. Aynı zamanda kişi Allah'ı seviyorum diyor da Resul'üne tabi olmuyorsa o zaman bu insanın sevgisi gene yoktur. Çünkü Allah sevgisinin ispatı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmalıdır. Ve bu sevginin kanunudur. Yani bunu böyle ezberleyip sevginin kanunu kişinin sevdiğine tabi olmasıdır. Bu Allah'ın yanındaki sevgi kanunu. O bir insan ben peygamberimizi seviyorum diyorsa veya peygamber sevgisinden bahsediyorsa işte boş boş e, açıp e, şeytanın e, şeyini e, nedir? Şeytanın zırnasıyla aşık oldum Muhammed'e, aşık oldum Muhammed'e diye zırlama insanı şey yapmaz. Muhammed aşığı yapmaz veya Muhammed sevgilisi yapmaz. Ne yapmak lazım? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olaraksan onu olan olarak sevgilinizi ortaya koymamız lazım. E Resulullah'ın sünneti nasıl öğrenilir? Yani Resulullah'ın herkese diyor Resulullah sünnetine uymak lazım ama ömründe bir tane hadis kitabı eline almamış, ömründe Resulullah'ın hayatını anlatan bir kitabı eline almamış bir insanın Resulullah sevmesi düşünülemez veyahut da tanıması düşünülemez Resulullah, e, Resulullah tanımayan bir adamın da doğru yere kabi olması kesinlikle düşünülemez. <gülüyor> Bundan dolayı o zaman ne diyoruz? Yani bu hadiste en önemli olan şey bilmemiz gereken arkadaşın okudu. Ali İmran kaçtı bu ayet? 30. Ali İmran 31. Arkadaş Kuran pirisi gibi maşallah. Ee, Ali İmran 31'deki ayette belirtildiği gibi sevginin kanun neymiş? İttiba etmekmiş, tabi olmakmış. O zaman kim kimi sevdiğini iddia ediyorsa ona tabi olmak zorundadır. Yoksa bu sevgi nedir? Yoksa bu sevgi sadece dilde olan sevgidir. Allah'ın sevgi kanunu da aynı zamanda bu ve aykırıdır. E diğer rivayet de aynı bunu gibi zaten. Onun için ne diyoruz? Onun için diyoruz ki Allah Resulü'nün sevgisi en önemlisi de onun sünnetini öğrenip onun sünnetini hayatta yaşatmaktır. Velev ki insanların örsüne adetlerine alışmış oldukları şeylere aykırı dahi olsa bile. Devam edelim abi. Enes radıyallahu anh'dan Hz. Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem üç şey vardır ki kimde bulunursa imanın tadını bulur. Allah ve Resulünün kendisine başkalarından daha sevimli olması, bir kimseyi sadece Allah için sevmesi, tekrar küfre dönmeyi, tıpkı ateşe atılmayı istemediği gibi istememesidir buyurmuştur. Şimdi üç şey vardır ki diyor Peygamberimiz, bunu bulan imanın tadını bulur. Yani imanın tadını alır. Demek ki her iman ettin diyen imanın tadını alamıyor. Yani imanın tadını alabilmek için ne lazımdır? İmanın tadını alabilmek için bazı kasvetlerin bulunması lazımdır. Mesela bu hadisinin dışında Peygamberimiz diyor, Zâta ta'men îmâni men râdiye billâhi rabben ve bil islâmi dînen ve bi Muhammedin nebiyyâ. imanın tadını Rabbim Allah'tır deyip, dinim İslam'dır deyip, Nebi Muhammed'dir deyip ve bununla yetinen insan imanın tadını almıştır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bazı ameller vardır, bir şeylerle yetinmek, bir şeylerin lezzetine varmak, bir şeyleri benimsemek, içselleştirmek insana onun tadını verir. Bu da bunun gibidir. Yani burada sayılan üç şey kişiye imanın tadını şey yapar. Bu üç şeyi kendinde bulan imanın tadını bulmuş demektir. Allah ve Resulü, onun dışındaki her şeyden insana daha sevgili olması. Yani bu birinci maddede Yukarıda da bunu anlattık. Tekrardan dönmüyoruz. Sadece diyoruz Allah ve Resulü sevmek ee, belki ağır bir kabir ama zırlayarak aşık oldum şuna aşık oldum buna diyerek şeytanın da şeyi, şimdi adam diyor ki bak ilginç nokta yani şeytan insanı sattırınca Allah muhafaza yani. Aşık oldum Muhammed'e. Bunu söylerken peygamberimizin e, şeytanın şeyidir dediği şeytanın zurnasıdır dediği bütün müzik aletleri mevcut. Benim ümmetimden işte birileri gelecek işte içkiyi ipeyi bir şeyi. E, müzik aletlerini helal sayacaklar. Demek aslında haram. Ama birileri gelecekler bunları helal sayacaklar diyor. Adam aşık oldum Muhammed'e derken Muhammed'in nasıl, apaçık bir şekilde haram kıldığı bir şeyler aşık oldun Muhammed'e diyor. Müzikle e, aşık oldun Muhammed'e diyor. Böylelikle sevgi değil yani. Hadislerde gelen sevgi bu değil. Veya Peygamberimiz zikredildiği zaman veya Allah zikredildiği zaman Allah diyor 15 dakikada bir şeyse Azze ve Celle Subhanehu ve Taala bir şeyler diyor adam. Bu, bu şekilde Allah sevilmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de işte aman işte Allah mesela Aleyhisselatü Muhammed biraz kafa sallamakla, biraz ne, ağlamakla Allah Resulü sevilmez. E ne bu ne olmasın lazım onun ikisinin de şeriatına tabi olmak onun şeriatını tüm şeriatların, tüm kanunların, tüm hükümlerin, tüm adetlerin önüne geçirmek. E, kişi Allah ve Resulü'nü seviyor yapar. Bir de e, bunun yanında yani burada mesela özellikle bir önceki konuda anlatsaydım daha güzel olurdu gerçi ama yine Allah ve Resulü'nün sevgisine gelince şimdi daha önce ben şunu hatırlıyorsan anlatmıştır, şeytanın insanı sattırma metotları vardır. Yani bu şimdi şeytan da insanın düşmanı ya, düşmanını tanımayan adam düşmanının tuzaklarından emin olamaz yani. Şeytanın tuzaklarından birincisi nedir? Şeytan insanı küpre düşürür, küpre düşüremezse birde düşürür, birde düşüremezse harama düşürür, harama düşüremezse küçük günah küçük günah düşüremezse faziletli amelden çevirir insanı daha az faziletli olan e, amele götürür mesela insanı. Bir de bunun yanında şeytanın en habis yani en pis oyunlarından bir tanesi Allah'ın kurana konu ettiği. Zühineler husu amelidir. Kötü amelleri onlara susu gösterildi. Yani mesela haram aylarda oynayan müşrikler İnne melleti muziyadun fil küfür. <gülüyor> Yudal mübhi illedine kafur. Yani işte haram aylarda mesela diyor Allah azze ve cza şeydir. Haram aylarda oynamak küfürde aşırılıktır. Yani sadece dört tane ayın vaktini değiştirmek küfürde aşırılıktır diyor. Küfür de değil. Artık işki helal kılan zinayı helal kılan bu kanunları yöneten bu kanunlara uymayan insanlara halle siz düşünün. Aram oynamak ay küfürde diyor Allah Azze ve Celle. Sana ne diyor? Bunlara kötü amelleri süslü gösterildi diyor. Kur'an'da çocuklarda katleten müşriklere onlara şeytan kötü amellerini süslü gösterildi diyor. Şeytan insana kötü olan bir ameli din kisvesi altında meşrulaştırıp insana yurtturmuşsa eğer o insanın daha felahı yoktur. O insanın kurtuluşu yoktur. Çünkü yaptıklarını din adına yapıyor adam. Din adına yaptığı için de ondan sözü etmesi şey yapılamaz. Mesela bak diyelim ki bir komünist e anlat anlat kabul etmez yani ya kabul etmez mesela hani kabul etmiyordur ve da senin anlattıklarını şey yapmaz ama sana çok ciddi din adına tepki göstermez. Ama bir sohbiye kabirden yardım istemek küfürdür de yani sana bir din düşmanı gibi saldırıyor adam. Hani senin dini bozmaya gelmişsin gibi saldırıyor. Niye? Çünkü kabirden din adına istiyor adam. Allah adına kabirden istiyor adam yani bunu bırakması şey değil. E bunu bırakması düşürüyor. Yani çok zor bir şey. Çünkü adam bunları din adına yapıyor. Ondan dolayı, mesela Allah ve sev, yani sevmek severken veya onların sevgisini açığa çıkarırken insanın buna o kadar çok dikkatli olması lazım. Yani insan ayağını Allah muhafaza kaydırdı mı, işte şeyi kapattı mı önünden, e, perdeledi mi mesela adam perişan oluyor. Bir örnek vereyim. Yani benim en çok dikkatimi çeken mesele. Şimdi biliyorsunuz bir dönem başörtüsü meseleleri vardı. Şey insanlar sokaklarda bağırdılar, çağırdılar işte gelsin başördüsü falan bir şeyler dediler diye. Şimdi o zamandan elhamdülillah ben böyle bir şey katılmadım. E, i̇ki tane maddeyi hiç anlamıyordum ben. Yani biz o zaman okuyorduk zaten. Madde bir. Yani zaten biz okuyoruz, yanımızda arkadaş var. Yani e, kadının yüzünün kadının yüzünün aşması haram olduğuna inanıyor? Kadın işte tek başına erkekler ilgili bu inansa inanmasa bir şey değişmez. Ümmet icma etmiş kadının erkeklerle karışmasının haram olduğunda Allah yasaklıyor. Şimdi kadın okula gidiyor, normalde buna haram diyor. Ama adam gidiyor orada bas bas bağırıyor. Yani başörtüsü için yahu. Şimdi başörtüsü ister yatak olsun, isterse sana göre kadının okuması da caiz değil. Çünkü kadının üniversiteden erkeklerden ayrı okuma imkanı gibi bir şey söz konusu e değil. E sana göre bu caiz değil bir defa. Sen gidip orada ne bağırıp çağırıyorsun? Madde bir. Madde iki, putun önünde durmak küfür mü? Küfür. Ee, işte Allah'ın ayetlerinin inka lezzetliği mecliste oturmak küfür mü? Küfür mü? <gülüyor> küfür. etmek küfür mü? Küfür. Müşriklerin bayramlarına iştirak etmek küfür mü? Küfür. Müşriklerin ibadetine iştirak etmek küfür mü? Küfür. Atatürk sikriye iknaplarına bağlı kalmak küfür mü? Küfür. Ya senin gidip bas bas bağladığın okullarda bunlardan başka bir şey yok ki. Yani İmam Katip dediğin en iyisi, başörtüsü İmam Katip bundan yeter zaten. Yani İmam Katip sırf kapatılmasın diye hani e, aslan İnsan saldırdığı zaman, insan böyle kendini şey yaparsa, parçalacı hayvan iyice saldırıyor ya, yani biraz sen de durdum, orada biraz düşünüyorum, nasıl saldırayım. Sen ezildikçe, hayvan sana daha çok saldırıyor. Şimdi bunlar da eziliyorlar, aman kapatmasınlar, aman bilmem ne. Kafir de iyice atıyor şeyin üzerine, imam katiplerin üzerine. E şimdi sen gidip orada bas bas bağırıyorsun, e işte var baş ölçü serbest oldu, ne olacak? İlk pazartesi günü, mutlu bir şekilde... Hep beraber bağırıp çakılmaya almaya başlayacağız. Adı dün mümkündür. Putun önüne getirilecekler, istiklal masaoğuyacekler. Hiçbiri kıpırdayamayacak. Allah'ın huzurundaymış gibi. Şimdi bunlar ne adına yapılıyor? Allah'ın Rasul'ün sevgisi adına yapılıyor. Öyle değil mi? Yani başka bir sebepten yapılıyor mu bu? Bir de adam şey anlatıyor. Peygamberimiz diyor, bir diyor kadının başörtüsü için diyor, yaralı bir orduyu kaldırdı, şeye götürdü diyor. Başka bir yere. O kadının başörtüsü böyle değil mi ki? Kaşları alınmış, işte gözlerinin altına sürme çekilmiş. İşte yüzde beş kilo boya var, e, mantol bir renk, ayakkabı bir renk, eşarp bir renk, eşarp renk değil rengarek, renk gümbüşü. Allah Resulü böyle bir kadın için savaşmadı ki. Allah Resulü'nün savaştığı kadın Allah Azze ve Celle'nin Kur'an bahsettiği evinde vakarla oturan, e, örtüsü düzgün olan, başından aşağıya örtüsünü salmış olan, e, işte ne bileyim ayağını yere vurup erkeklerin kalbindeki fikneyi kendine çekmeyen, konuşurken de katlı konuşan Kur'an'daki kadın modeli. Senin bu gidip uğruna bağırdığın, çağırdığın kadının e, modeli de ortada belli. Ondan dolayı bunlar nedir? Bu tip şeyler e, işte şeytanın insanları din adıyla kandırmasıdır. Veya Allah Rasulü'nün sevgisi adına şeytanın insanların ayağını kaydırmazdır. Tabi diyeceksinizdir ki okullarda mutlaka bu vasıflarda olmayan bayanlar da var, mutlaka var. Yani yok diye bir şey söz konusu değil ama ihtisina hiçbir zaman kaideyi bozmaz. Ben kendim de Allah affetsin okul okuduğum için hem üniversitede hem lisede nasıl olduklarını biliyorum yani asıl. İkinci nokta kişinin sevdiği zaman sadece Allah için sevmesi yani kardeşini sadece Allah için sevmesi. Bu yukarıda ne kadar Resulullah'a dair bir Allah için sevme. Resulullah sevgisi müstakil bir sevgi değildir. Niye seviyoruz bize Resulullah Aleyhisselam'ın? Allah dolayı. Aynı şekilde Müslüman kardeşimizi severken de aynı şekilde Allah sevdiriyor diye, Allah seviyor diye severken ecr'i burada arasın. Yoksa dünyalık menfaatten dolayı veya arkadaşlıktan dolayı bir sevgi beslersen e bu sevgiyi sana şey sağlamaz. E bu sevgi sana bir fayda sağlamaz. Daha önce de anlatmıştık birinci hadiste bütün amellerin kabul olmasının ilk şartı nedir? İhlas olmalıdır. İkinci şartı nedir? Sünnete uygun olmalıdır. İhlas sevgilide geçerlidir. Yani kişinin kendi kardeşini severken ya, ihlaslı olması, Allah için sevmesi aynı zamanda bu nedeni de geçerlidir, sevgilide geçerlidir. Ve diyor Peygamberimiz kişinin imandan sonra küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi görmesidir. Nasıl ateşe atılmayı istemiyorsa imandan sonra küfrü de bu şekilde istemezse eğer bir adam yani küfre karşı bu kadar duyarlı olursa küfür maddelerine imza atarken bu kadar duyarlı olursa, putun karşısına çocuğunu gönderirken bu kadar duyarlı olursa, imanın tadını bu adam almıştır. Yoksa çevresindeki dar küfürde yaşamasını hiç önemsemeyen, yönetimin küfür olduğunu hiç önemsemeyen, birçok sözleşmede, anlaşmada, yaşamda e, küfür olduğunu hiç önemsemeyen, takmıyor bir insanın imanın tadını alması ne değildir? İmanın tadını alması mümkün değildir. Ve burada ne görüyoruz? Peygamberimiz dikkat ederseniz, Aslın müllerine yani bizler aslında e burada bir gönderme var. Yani hani iman küfür meselesi böyle bizim zannettiğimiz gibi çok basit meseleler değil. Bak ateşe girmeyle kıyaslıyoruz Peygamberimiz. Yani bir mümin gerçekten hayatında böyle diken üzerinde yürüyorsa, küfre girmeyeyim diye nasıl ateşe girmemen gibi bir şey var. Hani bir yerde ateş varsa oradan geçerken nasıl dikkatli geçiyorsa etrafını ve çevresini her taraftan alttan üstten küfrün sardığı bir yerde de Sanki ateşin etrafında geziyormuş gibi dikkatli gezebiliyor ise eğer bir insan e şey yapıp tadını alan bu insandır. İmanın tadını alan bu insandır. Yoksa bana iki kırbaç vurursalar ben işte bilmem şunu yaparım demiş bilmezsin. Ben de bana iki kırbaç da vurmazlar. Seni hapse atarım dese gidelim küfrü, eee ayakta tutarım. 15 ay boyunca küfrü ayakta tutarım. Yok 19 milyon ceza veriyorlarız o kullanmasan. Yok bilmemişler ne yapmasan 24 milyon ceza veriyorlarmış gibi. Yani böyle ee, çok basit ve komik güldürücü şeylerle kişinin e, şey yapması e, küfrü bu kadar basite alması küfrü bu kadar ödemsel öğretti Allah muhafaza bu da gerçekten tehlikelidir onun için iman eden gerçek Müslüman kimdir tekrar söylüyoruz imandan sonra küfre girmeyi ateşe girmek gibi ne yapandır ateşe girmek gibi kere gören insandır okuyan mı eder mi dersi yazanlara yani ders sonradan yazanlara söylüyorum siz yeter derseniz dururuz. Diğerleri dinliyorlar ne de olsa. Bir sorun yok onlar için. Naptır? Yeter mi bu kadar? Tamam inşallah. وَاَكُرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْبُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالِمِ Bir tane yerinizden kalkmayın da ezber hadisleri de söyleyeyim. manevi de söyleyeyim inşallah. Kur'an verin bana bir tane. Arkadaşlar bu iman bölümüne hangi hadisleri ezberleyecek sayı olarak? <gülüyor> 8 bir bölümünde yeni bölümünde. Bu bölümde. Bu bölümden ezberlediğimiz hadisler 10.